Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşmamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?